Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a haskılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutarlar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder.